Namlul Rahim Elhamdülillah Rabbil ders inşallah ee, İslam'da fırkaların ortaya çıktığı dönemde yine İslam'dan türeyen ortaya çıkan fırkalardan bir tanesi de tasavvuf. Tasavvuf fırkası. Bu nasıl çıktı? Nereden çıktı? Hangi tarihlerde? Özellikle bu işin başını kimler çekiyordu? Genel anlamda yapısı nedir? İnşallah onun hakkında Bugün ders işleyeceğim. Onu daha iyi tanımaya çalışacağız. Tabi, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi tefteriku ummeti ee, evvelinde iftereqatı yahudu ila ahad ve seb'ine firka yahudiler yetmiş bir firkaya bölündüler diyor. Hristiyanlar için de iftereqatı nasara ala simteyni ve firka <coughs> Hristiyanlar da 72 fırkaya bölündüler. Ve tefterek ümmeti ila 73 firka. Ben ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Kullaha fi'nari illa vahide. Hepsi ateşte olacaktır ancak bir tanesi müstesna diyor Aleyhisselam. Bir tanesi kurtuluşa erecek. Soruyorlar, "Tal wa ya Rasulullah? O ateşte kurtulacak olan, neceata ulaşacak olan fırka hangisidir?" قَالَ الْجَمَاعَةُ -cema Cemaat olandır. بَشْخَبِيْ رِوَيْتَدَ مَا كُنْتُ أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمُ أَصْحَابِي Benim ve sahabemin bugün üzerinde olduğu yol, bu fırka, kutulusi erecek olan fırkadır. Onun haricindeki geri kalan bütün fırkalar, dalalet ehlidir, adışliktir. Tabi bu dehşetti hadis, korkutucu hadis, neyi gösteriyor demek ki, İslam ümmeti fırkalara, parçalara bölünecek değişik gruplar türeyecektir, çıkacaktır ve bunlar bidat ehli oldukları için, yanlış yolda oldukları için ne yapacaklar? sapıtacaklar ve Allah'ın cezabına maruz kalacaklar evet. bu İslam'da türeyen fırkalar arasında tasavvuf fırkası da ortaya çıkmıştır Özellikle bu isimle bilinmiştir Sufi Tasavvufi as Arapçası Bunun tabii menşe'i nedir? Ne zaman çıkmıştır? Kelime manası nedir? Değişik tanımlar yapılmıştır tasavvuf için Ve alimleri Kendi alimleri yani tasavvufu Açıklayan kendi alimleri ne yapmışlar? Bu kelime hakkında ihtilafa düşmüşler, değişik tanımlar getirmişler kelime manası olarak demişlerdir ki safa kelimesinden geliyor, safa. Yani tasfiye etmek, arındırma, temizlemek anlamında. Çünkü diyorlar, kalpler tasavvuf ilmiyle ne olur? Arındırılır, temizlenir. Dolayısıyla arındırma, temizleme anlamına geldiği için safa, temizleme bu kelimeden türemiştir demişler. Başkaları demişler ki, hayır tasavvuf kelimesi e, Suffa'dan geliyor. Ashab-ı Suffa. Bu Ashab-ı Suffa Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan mescidin ne bölüde kalan genelde fakir sahabeden müteşekkil Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanında ilim öğrenen e, ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve onları davette kullandığı, cihatta kullandığı değişik anımlarda kullandığı talebeler yani samimi kişiler ibadetleriyle, takvalarıyla, zühütleriyle, ahlaklarıyla ve ilimleriyle bilinen şahsiyetlerdi. Ve hatırlıyorsanız bir ma'une denen bir olayda da o ashab bu Suffa'dan 70 kişi şehit olmuştu. 70 tane sahabe, Kur'an hafızı şehit düşmüştü. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için çok üzülmüş ve onları katleden iki kabile için bir ay boyunca ve bir vette de elli gün boyunca sürekli beddua okumuştur. İşte bu Ashab-ı Suffa'ya nisbeten diyorlar yani tasavvuf oradan türemiştir demişler. Ashab-ı Suffa'dan gelme onun uzantısıdır demişler. Başka tanım yapanlar hayır demişler. Bu birinci saftan geliyor. Asaf, saf tutmak yani birinci saf, çünkü tasavvuf ehli her zaman cuma namazlarında ve cami, camilerde, cemaat yakında namazlarda her zaman ön safta durmuşlardır. Dünyada bu ibadetlerde hep ön saflarda olmuşlardır. İbadetlere düşkünlük göstermişler, her zaman ön saflarda olmuşlardır. Allah'ın yanında da ön safta olacaklardır. Ve değerli olacaklardır Allah'ın yanında demişler. Yani saftan geliyor. Birinci saf. Saf'tan geliyor demişler bu kelime. Başka bir tanım yapanlar olmuş. Hayır demişler. Tasavvuf demişler. softan geliyor. Suf, yün demek. Ve zamanında bunlar zühüt adı altında yün giydikleri için bunların ileri gelenleri zühüt yani zühüt hayatı yaşamak, dünyadan uzaklaşmak kanın elbiseler sıkıntı verecek elbiseler özellikle yazın bu kalın e, işte yün elbiseler giydiklerinden dolayı suf deniyor Arapçası. Ondan türemiştir demişler. Sufiye yani yünlü elbise, yünlü kişiler anlamında. Oradan gelmiştir demişler. Başka birileri demiş, hayır bunun kelime manası Sufe ibn Bişir ibn Uud denen cahiliyede yaşamış annesi onu Mekke'ye Mekke'de Kabe'ye Kabe'nin hizmetine adamış olan ve sürekli Kabe'de ibadet eden zühid hayatı yaşayan takva hayatı yaşayan Sufa İbn Bişir adında Sufa İbn adında bir insana nizbeten demişler. Bu tasavvuf türemiştir. Sufa İbn Bişir adındaki o cahili yani cahilede yaşamış olan o kişiye nizbetle. Başka birileri demiş hayır bu kelime Yunanca'dan alınmıştır. Yunanca bir kelimedir. Ee, Sufya anlamında Sufya Yunanca kelime yani hikmet anlamına geliyor. Hikmetten. Ve demişler çünkü tasavvufta çok hikmetler var, işaretler var. Ee, ve bu sebeple bu hikmet kelimesinin mukabilinde demişler bu tasavvuf böyle alınmıştır. Tabii bunları kelime kelime inceledikleri zaman alimler yani hangi tanım, kelime manasıyla hangi tanım buna uyuyor dediklerinde demişlerdir ki birinci tanımları uymuyor. Yani birinci tanımları safadan değil mi, tasfiye etme anlamında kullanılan o birinci kelimesi uymuyor. Çünkü Arapçada yani safaya tasfiye edilmeye nizmet edildiği zaman, safaiye olması gerekiyor safaiye. Sufiye ayrı, safaiye ayrı. Safaiye olması lazım. Dolayısıyla bu tasviye anlamında değildir. İkincisi demişler hani birinci saf dediniz. Tanım olarak oradan geliyor bizim ismimiz. Demişlerdeki bu da yanlış. Çünkü bir, yani safa nisbet ediyorsanız kendinizi Arapçada Safiye demeniz gerekiyordu. Safiye. Sufiye değil de Safiye demeniz gerekiyordu. O zaman buradan da alınma değildir demişler. Ashab-ı Suffe'ye kendinizi nizbet ediyorsanız oradan anlam, oradan işte gelmiştir diyorsanız Ashab-ı Suffe'ye kendini nizbet ederse bir kişi ona Safiye deniyor. Safiye, Sufiye yine ayrıdır. O zaman Ashab-ı Suffe ile alakası da yoktur bu tanımın demişler bu Sufe ibn Birşir denen kişiye kendinizi hizmet ediyorsanız bunun alakası yok çünkü bu cahiliyede yaşamış İslam'dan önce cahiliyede yaşamış bir şahsiyetti dolayısıyla o nerede tasavvuf nerede arasında bir alaka bir bağlantı herhangi bir şey yok dolayısıyla bu tanım da suya düşüyor işte bu Kelime, Sufiya kelimesi Yunanca olan bu kelimeyle de bir bağlantı olamaz demişti. Çünkü bu kelime daha sonradan tanınmış, İslam'da yayılmış, bilinmiş olan bir kelime, kelimeydi o zaman. Yani bu tasavvufun ortaya çıktığı dönemlerde daha bu Yunanca işte kitaplar tercüme edilmemiş. Daha o ilimler, felsefe ilimleri vesaire yaygınlaşmamıştı. Geriye bir tanım kalıyor, uyan, o da yün giyinme meselesi. Sufiye dendiği zaman Arapça terimlerine de uyuyor. E, tanım olarak burada kelime manası olarak uyuyor. Bunlar genelde yün elbise giyindiklerinden dolayı hep böyle bilinmişlerdir. Zamanında Tosavvuf dediğim gibi elbise olarak giydikleri hep yünden yapılan elbiseler giyinirlermiş. Evet. Tabi buna benzer işte tanımlar yapanlar olmuş işte bunlar birinci safta olanlar Allah'ın yanında değerli olanlar ibadetlerde yani en safta olanlar dolayısıyla bunlar Allah'ın yanında da değerli kişilerdir güzel şahsiyetlerdir Allah'ın değer verdiği kişilerdir gibi tanımlar da tabi doğru tanımlar değildir çünkü allah Teala bir ayet-i kerimesinde Estaizu Zillah فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَدِينَ Kendi nefislerinizi tezkiye etmeyin kim müttakiyse Allah onu bilir diyor. Dolayısıyla bir müminin kendi nefsini etmesi ona yakışmaz. Bende şöyle takva var, ben şöyle değerliyim Allah'ın yanında, şöyle işte makamlardayız. İşte benim ulvi bir şeyim vardır, makamım vardır, herkes ulaşamaz gibi. Buna benzer mümin tevazusundan dolayı kesinlikle böyle bir şey girmez. Ve tavsiye eden, arındıran Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Amelleri kabul edecek olan, kalpleri bilen, takvayı bilen, ihlası, samimiyeti, iki ikiyüzlülüğü, gizli aşikarı bilen Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Amelleri kabul edecek olan O'dur, değer verecek olan O'dur. Dolayısıyla ayette de buyurduğu gibi, Fela tuzekku enfusekum diyor allah Teala. Kendi nefislerinizi arındırmayın. Kendinizi böyle temize çıkarmayın. Huve alamu bi men kim Daha mı Allah biliyor onun durumunu. Siz bilemezsiniz. Başka bir ayetinde de <gülüyor> elem tara ila allazina yuzakkun enfusuhum. teskiye eden, arındıranları görüyor musun? işte biz şöyle takvalı, şöyle temiz insanlarız diyen kişileri gördün mü? Belillahu yuzekki men yasha. Halbuki Allah Teala dilediğini teskiye eder. <gülüyor> Onlar kendilerini teşki edemezler. Allah teşki etmedikten sonra, Allah temizlemedikten sonra onlar kendilerini teşki edemezler. Ve la zulmûne fetîlen en ufak bir şey dahi olsa, zerre kadar dahi olsa ya da hurmanın etrafındaki çekirdeğin etrafındaki o zar kadar dahi olsa siz zulme uğrayacak değilsiniz kıyamet gününde ahirette. Bu ayette de neyi gösterir, neyi anlatıyor Allah Teala bize? yani nefislerimizi böyle yüceltmememiz gerektiğini, işte takva üzere, zühd üzere, tezkiye üzere görmememiz gerektiğini Allah-u Teala bize öğretiyor, edeb öğretiyor. Evet, tabi istilahi olarak da bazı tanımlar yapmışlar. Tabi sabit bir tanım yok. Yani tasavvuf ehlinin ittifakla, bütün alimlerinin ittifakıyla yapılan bir tanımları yok. Neden tanımları yok? Çünkü Kur'an'da ve sünnette geçmediğinden dolayı her bir tasavvuf ehli, her bir erbabı, alimi ne yapmış? İşte kendi e, yaşamış olduğu hale-i göre ne yapmış? Bir tanım koymuştur. Yaşamış olduğu dediğim gibi hale-i göre bir tanım yapmıştır ve değişik tanımlar ortaya çıkmıştır. Tanımlardan bir tanesi, "Tخلقو بكل خلق دني". Tcavf demişler, "Her türlü yüce ahlaka bürünmek demektir. Her türlü yüce ahlaka bürünmek ve çıkışın külle xulq dani ve her türlü alçak ahlaktan da çıkmaktır, uzaklaşmaktır demişler. Yüce olan bir ahlaka ulaşmak, kötü olan ahlaktan da uzaklaşmak anlamındadır demişler. Tanımı budur demişler. Başka bir tanım yapmışlar yine alimleri demişler ki en tasfü Allahi bila ilaka yani bağlantısız olarak alakasız olarak Allah'a karşı tasfiye etmen gerekiyor kendini arındırman lazım yani sadece sevdiğin yaşadığın sevdiğin zat Allah olacak onun için yaşayacaksın onu tefekkür edeceksin ona birine itaat edeceksin bütün ibadetini ona yapacaksın. Onun dışında başka kimseye yönelmeyeceksin. Yöneldiğin, rücu ettiğin, düşündüğün, tefekkür ettiğin, sevdiğin sahip Sadece Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Dışında başka hiç kimseye yönelmemen gerekiyor. Tasavvuf buradan gelmiştir demişler. Başka bir tanım yapmışlar. Demişler, اِنْ abdi an عَنِ الْبَشَرِ Kulun beşer, beşeri insanlardan, yani insanlardan kopması demek, uzaklaşması demek bil بِالْفِكَرِ Fikirle, düşünceyle dobdolu olması وَاَسْتِوَاءُ الذَّهَبِ bil بِالْمَدَرْ Altın ile çamur ya da altın ile toprağın onun yanında da bir olması. Bu hale gelmişse o adama tasavvuf, mutasavvuf der demişler. Ve tasavvuf bundan gelmiş. Kulun yani beşeri, beşeri insanlardan, beşeriyetten uzaklaşması işte tefekkürle dolu olması, sürekli tefekkür etmesi ve yanında altın ile toprağın eşit değerde olması. Yani maddeye zerre kadar değer vermemesi. Düşünün altın ile toprak bir oluyor gözünde. İşte tasavvuf buradan gelmiştir demişler. Başka bir tanım yapmışlar. Hayır demişler. Tasavvuf demişler zikrum maal içtima y. toplanırken zikirdir, hatırlamadır Allah'ı ve vecdün anda istimaa zaman da bir vecd olması, bir neşe olması içinde yani cazbeye kapılması gibi bir tanım yapmışlar. Ve tabii yapmışlar da yapmışlar daha değişik tanımlar da var. Dediğim gibi Kur'an ve sünnette geçmediğinden dolayı her bir kişi yaşamış olduğu hale-i ruhiye'ye göre bir tanım yapmıştır. İbn Haldun rahmetullahi aleyhi mukaddime kitabında bu tanımları getirdikten sonra diyor, hiç bir tanım diyor tam olarak toparlayıcı bir tanım değildir. Eksik tanımlardır diyor. Ve kendisi diyor, asıl olan onları toparlayıcı tanım şudur diyor As-sufiyyatu kavmun inqat'a'u lil ibade Tasavvuf ehli diyor e, ibadet için kendilerini beşeriyetten koparmış olan şahıslardır. Ve meketu fi'l ıssız yerlerde halvetlere çekildiler, oralarda beklediler, kaldılar. Ve lebisu's suf'a zehadatan. İşte zühd olsun diye yün elbiseleri giyindiler Ve zahiddu'd dunya bima fiha ve'd dunya, dünya ile içindekileri terk ettiler. Bu anlamda da zahit hayat yaşadılar. Demişti İbn Haldun tanımları budur. Bu gibi tanımlar var dediğim gibi ve burada tercih edilen de bu tanımdır. Yani onlar için bu e, özelliklerle tanımlılar. Yani dünyadan <gülüyor> el etek çekmek, işte yün, elbiseler giyinmek, ibadete <gülüyor> yönelmek, insanlardan uzaklaşmak e, gibi, anlamla, e, gibi özellikleri vardır. Peki bu tasavvuf ne zaman türemiştir, ne zaman ortaya çıkmıştır? kimin eliyle ortaya çıkmıştır? Tasavvuf Hicri 2. yüzyılın ortasında Hicri 2. yüzyılın ortasında takriben yani Hicri 150 seneden itibaren yavaş yavaş zuhur etmeye başlamış. Hicri 150. seneden itibaren yavaş yavaş ne yapmıştır? Zuhur etmeye başlamıştır. Tabi tasavvuf ismi altında değil Zühd ile ibadet, ibadete düşkünlük, zahid hayat yaşamak, insanlardan böyle uzak olmak ve sürekli ahirete yönelme anlamında böyle baş göstermiştir. Bu ne anlama geliyor? Demek ki ilk birinci yüzyılda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve yaşadığı dönemde Hulefe-i Raşidin yani dört e, halifenin ve sahabe-i kiramın yaşadıkları dönemlerde böyle bir şey tanınmıyordu, bilinmiyordu hani bazıları Resulullah Efendimiz sallallahu e kadar dayandırıyorlar ya, tasavvuf diyorlar Hz. Resulullah'tan gelmedir aleyhissalatü selam işte rabtadır, el vermedir vesaire ta ondan gelmedir Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebubekir'e vermiştir tasavvuf ilmini, Hz. Ebubekir işte Hz. Ali'ye vermiştir, Hz. Ali e, Salmani Farisi'ye Salmani Farisi işte Hasan-ı Basriye, ee, hasan Basri, Basri Cafer-ı Sadık vs. böyle bir silsene yaparlar. Bunun aslı yok yani. Ne tarihi bir aslı var ne delili var ne Kur'an'dan ne sünnetten ve aslin tasavvuf diye hiçbir terim yok. Ne Kur'an'da ne sünnette. Olmuş olsaydı zaten illaki bahsedilirdi. Demek ki ne anlaşılıyor? Bu sonradan ortaya çıkmış olan bir tabirdir. Sonradan ortaya çıkmış olan bir yapıdır yani. Evet demek ki Hicri 150 senesinden itibaren yavaş yavaş baş göstermiş ve bu alanda en çok zühüd ile takva ile bilinen insanlardan işte ele tek çekmeye çalışan şahsiyetler de Sufyan-ı Sevri olarak biliniyor. Sufyan-ı Sevri tabiinden olan büyük bir zattır, alimdir, abid, zahid bir insan. Ve onunla beraber Ebu Haşil Es-Sufi denen bir zat hatta Sufyan i diyor ki ben riyakarlığın ince noktalarını Ebu Haşil Es-Sufi'den öğrendim diyor. Ancak ondan öğrendim diyor. O kadar bu noktalarda uzmandı diyor. of işte kendini beğenme, nefis arındırma vesaire bu ilimleri çok iyi bilen şahsiyet oydu diyor. Ve daha sonra tabi eee Fuday İbn-i Al Qadi Fuday i̇bn denen bir şahıs vardır. Bu da ibadetle bilinen, takvayla, ilimle bilinen bir şahsiyettir. Kendisine soruluyor hani Tebareke suresinde El-ledi khalaqakum liyabluğkum ahsen ve amela Sizi imtihan etmek için hanginiz daha güzel amel işlediğinizi Denemek amacıyla o kişi, o, o zat ki sizi yaratmıştır, o Allah ki sizi yaratmıştır ayetini sorunca Ahsen ve amele, bunun tefsiri nedir? O da de, demiş buhu ve ahlasuhu, hangisi daha doğru sevap yani doğru ise ve hangisi daha muhris ise o amel kabul edilir. Yani bir amelin kabul edilebilmesi için iki şartı vardır. Bir, doğru olması lazım. O da sünnete mutabık olacak demiş. İkincisi ihlas üzere yapılacak. O da sırf Allah için yapılacak. Bu iki sıfat olursa amel kabul edilir. Bu iki sıfattan bir tanesi eksik olursa amel kabul edilmez. Amel doğrudur. Fakat ihlas üzere yapılmaz. O amel reddedilir. Amel ihlas üzere yapılmıştır. Allah için yapılmıştır ama sünnete mutabık değildir. Doğru değildir. O amel de reddedilir. Ne zaman ikisini toplarsa o zaman o kabul edilir ve şu ayeti okuyor: "Femn kana yerjulika Rabbihim. Kim Rabbi ile karşılaşmak istiyorsa, Rabbinin rızasını istiyorsa, fal yâmel amel salihan, ve la yüşrek bi Rabbi Rabbine hiçbir şey ortak koşmadan salih amel işlesin diyor. Ayette hiçbir şey ortak koşmadan <gülüyor> iklas ve salih amel işlesin. yani sünneten mutabık. İşte bu şahsiyetler tanınmıştır. İlk tasavvufta yani zühd hayatı yaşayan zatlar olarak. Daha sonra tabi akabinde Abdullah ibn Mübarek geliyor. Bu da tabiinden bilinen ilim ile, zühd ile, takva ile, fazilet ile bilinen şahsiyetlerden birisi. Abdullah İbnül Mübarek. Şakik el-Belhi. Maruf el-Kerhi. Bunlar yavaş yavaş geliyorlar bu zatlar. Daha sonra onların arkasından Zünnun el-Musri denen şahsiyet, İbrahim İbn-i Edhem işittiğiniz meşhur olan bir şahsiyet, İbrahim İbn-i Edhem Abdülkadir el-Geylani gibi Cüneyt el-Baghdadi gibi bu gibi şahsiyetler geliyor. Tabi bu sayılan şahsiyetler hep neyle tanınmış olan? Zühüd ile, takva ile güzel ahlaklarıyla, ilimleriyle faziletleriyle bilinen. İnsanlardan mümkün oldukça uzaklaşıp Rablerine yönelen ustalar olarak, şahsiyetler olarak bilinirler. Tabii onların onlarda böyle sıfatların yani ortaya çıkması türemesinin de sebebi vardır. Özellikle bunlar neden yani mümkün oldukça dünyadan el etek çekme, işte insanlardan mümkün oldukça uzaklaşma, dünyaya hiçbir şekilde değer vermeme. Bunu niye sergilemişler? Rivayetlere göre vallahu alem Hz. Osman döneminde biliyorsunuz Hz. Osman döneminde fitneler yavaş yavaş İslam coğrafyasında baş göstermeye başlıyor. Hz. Ömer'in en son şehit edilmesiyle ve Hz. Huzeyfe diyordu ki fitnenin kapısı kırılacak olursa bir daha o fitneler kapatılmayacaktır, kapanmayacaktır. Fitneler başını alacak ve devam edecektir. Ve ona sormuşlar, o fitnenin kapısını ne olarak görüyorsun, ne olarak yorumluyorsun? O fitnenin kapısı Hz. Ömer'dir demiş. Ben onu görüyorum, ne zaman ki Hz. Ömer ortadan kalkarsa, piyasadan kaldırılırsa, yok olursa, fitnenin kapısı açılır, kırılır ve bir daha kapanmaz, bir daha onarılmaz. Diye ben ona yorumluyorum diyor. Ve gerçekten de yorumladığı şekilde de bu öyle oluyor. Yahudiler ittifakla Mecusi Ebuluğla el -mecusi denen Allah'ın laneti onun üzerine olsun o şahsiyet Hazreti Ömer'i şehit ettikten sonra fitnenin kapısı açılmış oluyor. Hazreti Osman döneminde yavaş yavaş fitneler baş göstermeye başlıyor. Ve özellikle yine Allah'ın laneti onun üzerine olsun Abdullah ibn Seba denen Yahudi asıllı Abdullah ibn Seba denen Yahudi asıllı bir kişinin Çıkıp, fitneleri Müslümanlar arasında yaymasıyla fitneler gün günbegün büyümeye başlıyor. Ve fitnelerin büyümesiyle Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. O zahid olan, takvalı olan, oruç tuttuğu o günde, Kur'an okuduğu o günde Hz. Osman, Müslümanların halifesi katlediliyor. Arkasından artık fitneler kesinlikle durmuyor. Müslümanlar parçalanıyorlar, sahabeler parçalanıyor, tabi'in, saf oluyorlar, birbirlerle savaşıyorlar, Sıffin Savaşı sair Savaşlar, daha sonra Hazreti Ali ile hariciler arasında çıkan savaşlar ve devam ede gelen fitneler, bir daha da zaten o fitneler dinmiyor, Bitmiyor. İşte bu özellikle fitneler zamanında, Hazreti Osman döneminde çıkan fitneler, Hz. Ali dönemindeki o savaşlar, daha sonraki Emevi dönemindeki yine kargaşalar vs. bu olayları müşahede etmiş olan, görmüş olan, duymuş olan bu şahsiyetler dünyadan tiksilmişlerdi, Siyasetten diksilmişlerdi. Ve mümkün oldukça biz eski ahdimize, eski dönemimize dönmemiz gerekiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşamış olduğu o İslam, o zühd hayatı, o takva hayatı, o arınma, tezkiye, ibadet üzerine bina edilmiş olan, dünyaya değer verilmeyen o hayata dönmemiz, dönmemiz gerekiyor diye aslında bu amaçlarla yavaş yavaş baş, baş göstermişti. Fakat inşallah geleceği zamanla nasıl tahrif oldu, nasıl değişti, bozuldu, onu inşallah işleyeceğiz. Yani asıl tasavvuf, yani ilk başlangıcı bu şekilde başlıyor zühüt olarak, takva olarak, ibadet olarak, nefisleri arındırma, dünyadan el etek çekme, siyasetten mümkün oldukça uzaklaşma, böyle makam istemiyorum, mevki istemiyorum. Dolayısıyla buna bu makam mevki vesaire insanın fitnesi oluyor. Bunlar için kanlar dökülüyor. Vesaire gibi. Bu amaçlarla bu şahsiyetler hep bu yönleriyle tanınmışlardır. Ve tabi bu insanlar dünyadan ne kadar uzaklaştıysa Aksine, dünya bu kadar da onlara verilmiş, açılmış. Halbuki bu şahsiyetler yiyecek olarak en az en azıyla yetinmeye çalışmışlar. Küçük ufak bir ekmek kurutusu, ekmek parçası yanına işte biraz azık olabilecek. İşte bir zeytinyağı mesela ve tabii zeytin olursa, ne bileyim herhangi işte bir süt olursa, bir hurma olursa en basit bir şey. Yiyecek olursa onlar için tamamdı yani. Ve mümkün oldukça böyle değer vermemeye çalışmışlar. Giyecek olarak bir elbise varsa avretimizi örten bu bizim için yeterlidir. Elimize gelen fazla olan şeyleri infak edelim. Diye böyle bir hayat yaşamaya çalışmışlar. Tabii onların bu hayatları, bu güzel halleri insanların onları sevmesine sebebiyet vermiş. Ve insanlar çokça sevdikçe bu sefer dünya onlara o kadar çok açılmış hediyeler, ikramlar vs. bunlar dünyadan kaçmaya çalıştıkça dünya bunları kovalamış ve dünya dediğim gibi böyle nimetleriyle onlara açılmaya çalışmış ee, ve kendileri dediğim gibi mümkün oldukça arılmaya çalışmışlar. Bunların hallerini gören bazı zatlar tabi ilmi olmayan kişiler bunları görünce demişler ya biz de bunlarla beraber otursak kalksak hem onlardan öğrensek hem de onlara işte verilen bu hediyelerden biz de istifade et, etsek diye. Yani niyetin içinde tam saflık yok buna. Ee, Dünyavi arzular da var. İşte onlara böyle ikram edildiği gibi, saygı gösterildiği gibi, bize de böyle saygı gösterilse, bize de ikram edilse, bize de böyle dünya verilse ne güzel oturduğumuz yerden işte rızık gelecek diye bir kısım kişiler böyle kötü bir tasıpla yaptılar. Bunlarla oturup kalkmaya başladılar. Ve zamanla bu şahsiyetler bu işi ne yaptılar? Bozmaya başladılar. Kendilerinin tasavvuf ehli gibi gösterir. işte asıl hedef ne? Rızık peşinde koşmak, insanların istiramını almak, işte mevki sahibi, sahibi olmak, makam sahibi olmak, insanların gönlüne taht kurmak gibi amaçlar gittiklerinden dolayı ve artı ilim üzere de bu yola girmediklerinden dolayı taassud üzere, işte hocalarından gördükleri e, ve bir cehalet üzere de bu yolda ilerleyince ne yaptı? Yavaş yavaş tasavvuf bozulmaya başladı. Ve daha sonra tabi e, İslam'a giren değişik milletler oldu. Biliyorsunuz İran fethedildiği zamandaki o Farisi Fars olan Büyük imparatorluk Müslümanların eliyle çökerzildi Rumların devleti yok oldu Değişik milletler İslam'a girmeye başladı Yunan'ı, işte Farisisi, Türk'ü, Kürt'ü Vesair, Çerkezli Değişik milletler İslam'a girmeye başladılar Tabi bir kısım Bunlardan bir kısmı girerken İslam'a Cahiliyede Küfür üzere olduğu o Dönemlerdeki o itikatlarını silerekten tertemiz bir şekilde İslam'a girmiyorlardı. Bir kısmı girerken o cahiliye de İslam'a taşıyaraktan giriyorlardı. Nefsini arındırmadan, o eski yanlış itikadını te temizlemeden, tezkiye etmeden ne yapıyordu? İslam'a giriyordu ve yavaş yavaş o kötü itikadını da e taşıyordu. Aynı zamanda bir de felsefe kitaplarının ortaya çıkması, felsefenin yayılması, mantık kitaplarının ortaya çıkması, Ariston'un işte e, ve sair bu felsefeci insanların e, kitapları, sözleri de yavaş yavaş Müslümanlar arasında yayılmaya başlıyor ve bunun sebebiyle de artık o eski orijinal İslam e, şey itikadından çıkılıp artık hurafelere karışmış, bozulmuş felsefik e, bir İslam yapısı yavaş yavaş zuhur etmeye başlıyor. Ve bir kısmı da tabi İslam'a girerken de aslen İslam'a zarar vermek için işte zındıklık yapmak için biliyorsunuz zındığın tanımı aslen başka dine mesutken İslam'a girdiğini iddia ediyor. Beraberinde bir takım itikatları da taşıyor ve İslam'ı içten içten çökertmeye çalışırlar. Bunlara zundur kişiler deniyor. Yani bir nevi münafık gibi diyebiliriz. Bu gibi insanlar da yaş yaş ne yapıyorlar? İslam'a girdiklerini iddia ediyorlar ve kendileri de en güzel örtü, en güzel kapak da ne olacaktır? Tasavvuftur demişler, yani bizler bu tasavvuf eliyle bir müddet kalınca el etek çekince, insanlardan uzaklaşınca daha sonra işte söylemiş olduğunuz <gülüyor> sözler yavaş yavaş böyle İslam'ı tahrif edecek, bozacak olan sözlerimiz ee onlar için böyle çok kötü görünmeyecektir. Ya bunların da bir bildikleri vardır, bunlar hikmet üzere konuşurlar ya da bunlara işte ledünni ilmi verilmiştir gibi bu şeylerle bir örtü altından yaptılar, İslam'a girdiler ve İslam'ı da içten çökertmeye çalıştılar. Bunların başını da çekenler bazı bildiğiniz şahsiyetler özellikle Hallaj i̇bn Mansur gibi hallaj Mansur denen hani tarihte idam edilmiş şahsiyet bunun gibi i̇bn Arabi i̇bn Arabi diye bilinen Fusus-ül Hikem kitabının yazarı Vahdet-i Vücudu savunan o fikri böyle Müslümanlar arasında yaymaya çalışan ve öldürmüş olan bir şahsiyet bunun gibi İbnu Sebeyin İbnül Farid kendisine Sultanın aşein aşıkanı Sultanı gibi denen bu gibi şahsiyetler gelmiştir zamanında ve daha başka tabi şahsiyetler de gelmiştir günümüze kadar bunların itikadını benimsemiş inançlarını benimsemiş Bunlar da genelde vahdeti vücut itikadı olan ya da hulul ve ittihad denen bir itikat olan hurafelerle, karma karışık olan itikadlı şey yapmışlar savunmuşlardır bu vahdet-i e, şeyi inancı nedir? işte kainatta ne var ne yok hepsi Allah'ın kendi zatıdır haşa yani Allah'ın dışında hiçbir şey yoktur her şey hayaldır var olan Yüce Allah'tır Celle sadece onun dışında hiçbir şey yoktur tabi böyle bir itikad neyi gerektiriyor? şu anda var olan gördüğümüz gözümüzle gördüğümüz her bir şey nedir? aslen haşa Allah'ın kendi zatıdır ve bu itikad öyle kötü bir merhaleye geliyor ki artık haşa duvara, taşa, hayvana, ağaca, nehire her şeye haşa Allah'ın kendi zatı Allah'ın Allah'ın Allah'tır demeye yani e, diyecek kadar böyle sapıtan insanlar olmuştur. Ve bunların başını İbni Arabi çekiyor. Bu hallac e, huluv ve itihad denen inancı savunmuş. Onu yaymaya çalışmış. Yani Allah Teala benim bedelime girdi. Bende çözüldü. Merfilü cübbeti illallah. Haşe cübbede sadece var olan Allah'tır. Onun dışında başka kimse yoktur. Gibi böyle bir inancı yaymaya çalışmıştır hallac Mansur. Ve yakalanmış, tövbe çağrılmış, ulema toplanmış, kadılar toplanmışlar. Tövbe çağrılmış, müehlet verilmiş. Tövbe etmeyince de Maliki kadısı bunun idam fermanını veriyor. Ve idam idam ediyorlar, öldürüyorlar. Zındık olarak öldürülüyor. Tabi bu maalesef tasavvuf e, ilmine ne olarak giriyor? Veli kullardan Allah'ın Veli kullarından diye ismi böyle geçiyor. İbn-i Arabi yine böyle. İbn-i Sebe'in yine böyle ve buna benzer i̇bn Farid Farid sair. Halbuki bunların kötü itikatlarıyla, yani kötü itikatları bilinen şahsiyetler. Bunlar gibi mesela celaleddin Rumi bu Konya'da yaşayan, meşhur olan Anadolu'da tabii meşhur olan Celaleddin Mevlana dedikleri bu şahsiyet de aynı, bu itikadı savunan, vahdet-i vücudu savunan şahsiyetlerden biri ve halinde daha tasavvufta var olan, özellikle de büyük böyle şeyhleri arasında yaygın olan, böyle avama anlatılmayan, genelde büyük şeyhleri arasında yaygın olan bir itikattır. Tabi hepsi benimsin yürmü, mu, benimsen mu Allah'u anem. Onlar Onlarda halen süre gelen bir itikattır. Vahdet-i vücut. İtikadı haşa yani kainatta ki aslında olan her şey Allah'ın kendi zatı olması. Geriye kalan her şeyin aslında bir e, hayal olduğu işte hani şeyhte fani olma Resulullah'ta fani olma Allah'ta fani olma o fillah bu itikatlar buradan türiyor. Allah'ın zatında fena bulmak, yok olmak, Allah'ın zatında erimek, yok olmak gibi böyle acayip tanımlar yapıyorlar. Ve dediğim gibi bu tanımlar işte felsefenin girmesiyle e, tasavvuf ilmine giriyor ve o zamandan itibaren tasavvuf ilmini gittikçe bozuyor ve neredeyse ayrı bir din olacak şekilde günümüze kadar böyle hurafelerle, bidatlerle karışmış değişik itikadlarla karışmış bir din şeklini alıyor ve günümüze kadar geliyor. Tabii İbn Teymiye rahmetullahi aleyhi tasavvufu 3 kısma ayırıyor. Sufiyetu'r resmiye, sufiyetu'l murtazaqa ve sufiyetu'l hakayiq diye 3 kısma ayırıyor. Sufiyetu'l hakayiq gerçek yani hakikat e, erbabı Bu da bizim hani ilk etapta bildiğimiz o Fudayl el-İbn işte Sufyan es e, Ebu Haşim-i Sufi Abdullah ibn-i Mubarrak gibi o derli insanların diyor yaşanmış oldukları Abdülkadir Geylani ve sair yaşamış oldukları o zühd, takva, arınma ve buna benzer aslında tasavvuf onların tasavvufuydu. Bu gerçek olan tasavvuftu. Hakikat olan tasavvuftu. Dünyadan el tek çekme, uzak durma. <gülüyor> ve bu diyor bu üstatlar günümüzde kalmamıştır diyor. İbn-i Teymi'ye rahmetullahi aleyh bunun gibi diyor, bunlar gibi tasavvufu yaşayan, tabi sünnette bunlar son derecede dikkat eden insanlar, şimdiki gibi böyle hurafeleri, bidatleri, şirkleri katan insanlar değil, sünnet üzere yaşayan. Tamamıyla sünnete sarılan şahsiyetlerdi bunlar. Onlar gibi kimse yoktur şu anda. Onlar gibi böyle saf İslam'ı almış, İslam'ı kendi nefislerinde en ince detaylarına kadar yaşayan, Böyle zührit hayatı yaşayan kimseler kalmamıştır diyor. Bu gitti diyor Allah rahmet etsin. İkinci kısım vardır diyor. Bunlar Erresmiye denen Sofiyatü Resmiye bunlar da onlara benzemeye çalışan şanslardı Onlar gibi giyinen, onlar gibi işte konuşan ve dışarıdan gören bir insan da ne zanneder? He bunlar gerçekten mutasavvuf insanlardır. Halbuki bunlar sadece kendilerine benzeyen ve aslında diyor, e, polis kılığına giren hırsızlardır bunlar diyor. Polis kılığına giriyor, emniyeti sanki sağlayan fakat gerçekte hırsız olan kişilerdir. Bunlarda o takva, o zühd, o ahlak, o şey, o din anlayışı yok yani. Sadece benzerlik var, elbiseleriyle, kıyafetleriyle, şekilleriyle. Günümüzdeki yaygın olan kesim budur diyor. Bir de üçüncü bir kesim vardır, bunlar da rızık kazanmaya çalışan tasavvuf adı altında. insanları böyle sömürmeye çalışan, paralarını almaya çalışan günümüzde bu Ali Cemal vs. gibi e, şahsiyetler arada bir böyle çıkıyor, biliniyor, öğreniliyor. İşte cennet satan, efendim söyleyeyim, insanların böyle mallarını haksız yere toplayıp haram olarak yiyen bu şahsiyetlere de mürteza deniyor. <gülüyor> yani rızuk sebebiyle Bunlar mutasavvuf olmuşlar ve sofiliği de bu alanda kullanıyorlar. Yani dünyaya uğraşmak amacıyla ve e, onun da dediği gibi rahmetullahi aleyhi, gerçekten o gerçek yani mutasavvuflar zaten tarihte artık yok olmuşlardır. Geriye bu iki kısım kalmıştır. Ve günümüzün böyle bilinen tasavvufu da nedir? Artık Çok değişik böyle e, fırkalara bölünmüş olan değişik e, tarikatların e, baş gösterdiği ve her birinin de değişik uslubunun olduğu bir sürü hurafeyle işte bidatlerle dolu olan din anlayışının da hakim olduğu günümüz tasavvufu tabi e, bu hali almıştır. Ve her bir devlette çok ayrı kolları vardır. E, ve bunu zamanda da zalim sultanlar ee, despot olan o krallar tasavufu kullanmışlardır, kendi e, lehlerinde kullanmışlardır. Onları kendi saflarına çekip insanları kendileme itaat ettirmişlerdir. Çünkü tasavvufun iddia ettiği e, düşüncelerden bir tanesi de işte emirlerinize itaat etmek, boyun bükmek, işte dünyaya karışmama, siyasete karışmama etrafında olup biten şeyleri pek aldırış etmeme, ta, tamamıyla senin e, düşüncen, fikrin, zikrin hep Allah'a anmak olacak. Allah'ı tefekkür edeceksin, zikir edeceksin, ibadet edeceksin ve o yüksek makamlara ulaşacaksın. Allah'ın zatında fena bulacaksın, yok olacaksın gibi. Bu gibi inançlar da olduğu için ne yapıyor? Bu da tabi tağutların da çok e, beğendiği şeyler. Böylece bu fırkaları da sürekli kullanmışlardır yani. Gerçek İslam'a karşı kullanmışlardır ve günümüzde de halen dünya üzerinde genel olarak tavuti güçler tasavvufu ve tasavvuf erbabını acil bir şekilde destekliyorlar. Ve onların faaliyetlerine dikkat edilirse pek karışılmamakta. Onların derslerine, faaliyetlerine, kitaplarına işte vesaire bütün bu imkanlarına hiç karışılmamakta. Bilakis gizli bir şekilde de el altından da desteklenmektedir. Normalde gizli bir destek de var. Neden? Çünkü bu gerçek İslam'ın önünü kapatacaktır. Ve böyle insanlar türediği müddetçe taahhütların ömürleri daha fazla uzayacaktır. Daha fazla güçleneceklerdir. Koyun süresi gibi olan insanlar yığını. Cihattan elini eteğini çekmiş, siyasetten elini eteğini çekmiş, Allah için sevgi ve Allah için düşmanlığı bir kenara bırakmış şeriatın hakimiyeti için mücadele vermeyen sadece ibadete yönelmiş ve Hristiyanlarda var olan gibi işte bir sana tokat vuracak olsa öbür yüzünü de sever onlara gibi bir inancın <gülüyor> yayıldığı böyle bir inancı tabii bu tağutlar da istediklerinden dolayı ne yapmıştır? Desteklemişlerdir. Genel olarak Tabii Nakşibendilik de tabii Türkiye'de en çok yaygın olan bununla beraber Kadiri sayır fırkalar da vardır. Bunları da tabi bir takım silsileler, birtakım şeyler yapıyorlar, getiriyorlar. Bütün bunlar Nisbetleri nedir tamamıyla? Yanlıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar nizbet ediliyor, sahabe-i kirama kadar tabi Bir tane sadece hadis getirirsin, tasavvufla ilgili Bir tane sadece sahih bir rivat getirirsin, yani cennetle müjdenilmiş olan sahabelerden veyahut da diğer geri kalan sahabelerden. Yani bütün sahabelerden sadece bir kelimecik yani tasavvufu andıran bir kelime getirilsin bakıyorsunuz ki getirilemiyor. Bu da neyi gösteriyor demek ki böyle bir şey yoktu yani. Daha sonradan ortaya çıkmıştır. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi "Men عملا amelen ليس عليه emruna فهو ردن Kim bizim Emretmediğimiz bir ameli işleyecek olursa o reddedilmiştir. Kabul edilmez. Başka bir hadisinde de Aleyhisselam diyor ki: "Fe men minkum Sizden uzun yaşayanlar çok ihtilaf görecektir. "Fe bi sünneti ve sünnetil hulafai'r raşidin Size sünnetime sarılmanızı, ya raşid halifelerin sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim. Abdu Aliha bin Nawaj. Onlara azı dişlerinizle ısırınız, sarılınız ve İye ku umur sakın sakın sonradan ortaya çıkan şeylere bulaşmayınız. Yes. mühdesetil umur sorudan ortaya çıkacak ona şeyler Feinne kulla bidatin dalala çünkü her bir bidat dalalettir diyor. Başka bir hadiste daisisiz Selam Feinnekulle mühdesetin bid daha her sonradan ortaya çıkan şey bidattır ve Kulla bidatin dalala her bir bidat dalalettir, sapıılıtır, ve kul dalaletin fi'n her bir dalalette ateşte dir ateşe götürür. Dolayısıyla Müslümana düşen İslam'ı orijinal halinden öğrenmesi, alması ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini eksik olarak bırakmamıştır. Haşa. Allahutaala dini eksik olarak bırakmamıştır. El yevme akmeltu lekum dinakum emanetu aleikum ni'meti ve raditu lekum mislama dinan. Bugün size dininizi tamamladım nimetimi sizin tamamladım ve din olarak da İslam'ı sizlere seçtim diyor. Demek ki din tamamlanmışsa Abdullah bin Mesud'un dediği gibi Resulullah Efendimiz vefat ettiği zaman havada uçan kuşu bile haber vermişti diyor. Yani her şeyin ilmini vermişti diyor Aleyhisselatü Vesselam bize. Öğretmişti. Bu şekilde sünnet öğretilmişse ve Resulullah Efendimiz Salasın, bu dini en güzel şekliyle yaşamış ve öğretmişse o zaman bizim canibi olarak ek olarak işte tasavvuftur bilmem nedir vesair gibi başka metodlara kesinlikle ihtiyacımız kalmamıştır ve onlara gittiğimiz zaman da biz gerçek orijinal İslam'dan uzaklaşmış olacağız sapıtmış olacağız çünkü gerçek zühüd gerçek takva Resulullah Efendimiz dediği gibi Allah'ı en çok bilen benim diyor en çok takvalı olan da benim diyor ben hem uyurum hem gece teheccüz kılarım, ben hem e, e, yerim, hem oruç tutarım, hem de kadınlarla evlenirim. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimden yüz çevirenler de benden değildir. Diye bize mükemmel bir ölçü koymuştur İslam'da. Yani ibadette ölçü, muamelede ölçü, insanlarla olan çoluk çocukla, dünyaya karşı tamamıyla bir ölçü bununla beraber Allah için cihad eden, Allah'ın dinini hakim kılan insanlara hidayeti götüren, mücadele veren bir peygamber aleyhisselatü vesselam. Biz onu öğrendikçe, tanıdıkça en güzel İslam'ı da en orijinal, en mükemmel İslam'ı da tanımış olacağız. Ve Allah'a razı olduğu şekilde de o dini yaşayacağız. Dolayısıyla başka menheclere, başka yollara, başka metodlara kesinlikle ihtiyacımız yoktur. Zaten onun dışında Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimiz dışındaki bütün menhecler, bütün metodlar da nedir? Dalalettir. Ve Bid'attır ve dalalete götüren, ateşe götüren yollardır. وَلَكُمْ فِي رَسُولَ لَيْا hasene Buyurduğu gibi allah Teala size Resulullah'ta en güzel örnek vardır. Onu kendimize en güzel örnek edinirsek, sünnetini yaşarsak zaten en mükemmel dini yaşamış olacağız. Ve bid'atlere zaten kesinlikle yer de kalmayacaktır. Rabbim bizleri sünneti tanıyan, sünneti yaşayan, Hayatını tamamıyla Allah'ın razı olduğu şekilde, Resulullah Efendimiz'in emrettiği ve yaşadığı şekilde hayatını sürdüren mümin kullarından eylesin. Ve afiru davana elhamdülillahi rabbil alem.